Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Bruce Partington Planları 1895 yılının Kasım ayının 3. haftasında yoğun sarı bir sis çöktü Londra'nın üzerine. Pazartesiden Perşembe'ye kadar sis yüzünden Baker sokağındaki pencerelerimizden karşıdaki binaları bile göremez olmuştuk. Holmes, sis'in ilk gününü büyük referans kitabının içindekiler kısmını yenilemekle geçirirken, İkinci ve üçüncü gün sabır içinde yeni hobisi olan ortaçağ müzikleriyle ilgilendi. Ama dördüncü günde kahvaltı sofrasından kalkıp o yağlı, yoğun, kahverengi tabakanın hala etrafımızı sardığını, pencerelerin üzerinde yoğunlaşıp boz bulanık damlalara dönüştüğünü gördüğümüzde dostumun sabırsız ve enerjik tabiatı isyan etti. Bastırmış olduğu enerjinin ateşiyle yanıp tutuşarak oturma odamızda bir ileri bir geri yürümeye koyuldu. Tırnaklarını kemiriyor, mobilyaların üzerinde parmaklarını tıkırdatıyor, hareketsizlik yüzünden giderek daha çok asabileşiyordu. Gazetede ilginç bir şey yok mu Watson? diye sordu sonunda. İlginç derken Holmes'ün suç açısından ilginçliklerden bahsettiğinin farkındaydım. Bir devrimle ilgili, savaş çıkma olasılığıyla ilgili ve yakında yaşanacak bir hükümet değişikliğiyle ilgili haberler vardı. Ama bunların hiçbiri dostumun iştahını giderecek şeyler değildi. Sıradan ve boş olmayan suçla ilgili hiçbir haber bulamadım. Holmes bunun üzerine homurdandı ve huzursuz gezinmelerine geri döndü. Londra'nın suçluları gerçekten de sıkıcı insanlar, dedi az önce oyunu kaybetmiş bir sporcunun aksiliğiyle. Pencereden dışarı bak Watson. İnsanların ortaya çıkıp silik bir şekilde göründükten sonra nasıl yeniden bulutun içinde kaybolduklarına baksana. Oysa bir hırsız ya da katil böyle bir günde Londra'da ormandaki kaplan gibi dolaşabilir. ''Saldırıya geçtiği ana kadar görünmez. O anda da kurbanından başkası onu göremez.'' ''Bir sürü önemsiz hırsızlık vakası olmuş.'' dedim gülerek. Holmes küçümseyici bir homurtu çıkardı. ''Bu büyük ve kasvetli sahne bundan çok daha önemli bir iş için kurulmuş.'' dedi. ''Bir suçlu olmadığım için toplum çok şanslı.'' ''Kesinlikle haklısın.'' dedim içtenlikle. ''Brooks, Woodhouse ya da beni öldürmek için iyi bir sebebi olan diğer elli kişiden biri olduğumu düşünsene.'' Kendime ne kadar karşı koyabilirdim ki? Bir davet, düzmece bir randevu ve her şey sona ererdi. Latin ülkelerinde günler boyu süren sislerin yaşanmaması ne büyük şans. Suikastçiler ne iş yapardı düşünsene. Bak şu işe nihayet bizi monotonluktan kurtaracak bir şey. Holmes, hizmetçi kızın getirdiği telgrafı yırtarak açtı ve birden kahkahalarla gülmeye başladı. Vay vay daha neler göreceğiz bakalım dedi. Ağabeyim Mycroft gelecekmiş. Neden olmasın? Neden olmasın mı? Kırda bir patikadan aşağı inen bir tren görmek gibi bir şey bu. Microsoft'un hattı bellidir ve sadece onun üzerinde gidip gelir. Palmal'daki dairesi, Diyojen Kulübü, Whitehall. Rotası bu. Tek bir defa, daha önce sadece bir defa gelmiştir buraya. Onu şimdi raylarından çıkaran nasıl bir karışıklık acaba? Telgrafta bir şey söylememiş mi? Holmes ağabeyinin telgrafını bana uzattı. Cadogan West konusunda seninle görüşmeliyim. Hemen geliyorum. Mycroft. Cadogan West mi? O ismi duymuştum. Bende bir şeyler uyandırmıyor. Mycroft'un böyle bir çılgınlık yaptığına bakılırsa bir gezegende yörüngesinden çıkmış olabilir pekala. Bu arada Mycroft'un işinin ne olduğunu biliyor musun? Yunan tercüman vakası ile ilgilendiğimiz zaman yapılmış bir açıklamayı az çok hatırlıyordum. İngiliz hükümetine bağlı küçük bir ofisinin olduğunu söylemiştim bana. Holmes kıkırdadı. O günlerde seni çok iyi tanımıyordum. İnsan, hükümetin gizli işleri konusunda konuştuğunda tedbirli olmalı. Haklısın, İngiliz hükümeti için çalıştığı doğrudur. Bir bakıma, arada sırada İngiliz hükümetinin ta kendisi bile sayılabilir. Sevgili Holmes, Seni şaşırtabileceğimi tahmin etmiştim. Mycroft, yılda 450 sterlin kazanıyor. Emir altında çalışmaya devam ediyor. Hırsı yok, hedefi yok. Ne ün ne de etiket kabul ediyor. Ama yine de ülkenin en vazgeçilmez adamıdır. Peki ama nasıl? Ne diyeyim konumunun eşi benzeri yok. Kendi kendine yaratmış olduğu bir mevki. Daha önce böyle bir makam olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır. Microsoft'un beyni, gelmiş geçmiş en derli toplu, en düzenli beyindir ve bilgi depolamakta üstüne yoktur. Benim suçları araştırmak için kullanmayı seçtiğim güçleri Microsoft bu özel işi için kullanıyor. Bütün bakanlıkların kararları Microsoft'un elinden geçer. Bir merkez, dengeleri sağlayan bir temizlikçidir. Diğer adamlar uzmandır ama Microsoft'un uzmanlığı her şeyi bilmektir. Örneğin bir bakanın donanmayı, Hindistan'ı, Kanada'yı ve parayı ilgilendiren bir mesele konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu varsayalım. Çeşitli bakanlıklardan her konuda ayrı ayrı tavsiye alabilir. Oysa konuların her birini bir araya getirip birbirlerini nasıl etkileyebileceklerini ancak Microsoft söyleyebilir. İlk başlarda onu bir kestirme yol, bir kolaylık olarak kullandılar ama şimdi vazgeçilmez bir adam oldu çıktı. Microsoft'un o büyük beyninde her şey istendiği anda ortaya çıkarılabilecek şekilde dosyalanmış bir halde durur. Ağzından çıkan sözler çoğu kez ulusal siyasetimizi yönlendirmiştir. Politikanın içinde yaşıyor. O. İşinden başka hiçbir konuyla ilgilenmez. Sadece ve sadece ben onu arayıp küçük vakalardan biri konusunda tavsiye istediğimde bana bir ayrıcalık yapar. O da entelektüel bir alıştırma olsun diye. Fakat görünüşe göre bugün Jüpiter yörüngesinden çıkmış. Bunun ne anlama geldiğini ancak tanrı bilir. Cadogan West kim? Microsoft'un onunla işi ne acaba? Buldum diye bağırdım ve koltuğun üzerindeki kağıt tomarının içine daldım. Evet, evet işte burada. Kadogan West, salı sabahı metroda ölü bulunan adammış. Holmes Pipos'un ağzına götürürken ilgiyle yerinde doğruldu. Bu iş ciddi olmalı Watson, ağabeyimin alışkanlıklarını değiştirmesine yol açan bir ölüm vakası. İkisinin arasında ne gibi bir bağlantı var acaba? Hatırladığım kadarıyla sıradan bir olaydı. Genç adam trenden düşüp ölmüştü, soyulmamıştı ve şiddetten şüphelenmek için belirli bir sebep yoktu. Yanılıyor muyum? Bir soruşturma yapılmış diye cevap verdim. Ve sonucunda da bir sürü yeni ipucu elde edilmiş. Ağabeyimin üzerindeki etkisine bakılırsa olağanüstü bir vaka olmalı. Holmes sandalyesine çöktü. Evet Watson, edinilen bilgileri duyalım. Adamın ismi Arthur Cadogan West'miş. 27 yaşında, bekar ve Wallwich cephaneliğinde mühendislik yapıyormuş. Hükümet görevlisi demek, işte Mycroft'la bağlantısı. Pazartesi gecesi ansızın Wallwich'den ayrılmış. En son aynı akşam saat 7.30 civarında SIS'te bıraktığı nişanlısı Bayan Violet Westbury tarafından görülmüş. Aralarında tartışma yaşanmamış ve Bayan Violet olanları açıklayacak hiçbir yorumda bulunamıyor. Adamın bundan sonra başından neler geçtiği bilinmiyor. Mason adında bir maden işçisi tarafından metronun Alt Gate istasyonunun hemen dışında ölü bulunmuş. Ne zaman? Cesedi salı sabah saat 6'da bulmuşlar. Doğuya doğru hareket eden trenin raylarının ötesinde trenin istasyondan çıkıp tünele girdiği yerde yatıyormuş. Kafası fena halde ezilmiş durumdaymış. Muhtemelen trenden düştüğünde olmuş. Ceset ancak o şekilde oraya gitmiş olabilirmiş zaten. Yakındaki bir sokaktan taşınarak getirilmiş olsa her zaman bir bekçinin hazır bulunduğu istasyon girişinden geçmeliymiş çünkü. Trenden düşmüş olduğu kesin gibi. Çok güzel, mesele açık. Adam ölü ya da diri, ya trenden düşmüş ya da aşağı itilmiş. Buraya kadar tamam. Devam et. Cesedin bulunduğu noktanın karşısında getirenler batıdan doğuya doğru hareket edenlermiş. Bazıları sadece şehir içine gidip gelirken, bazıları villestenden ve şehir dışı bağlantılardan geliyor. Şurası kesin ki genç adam ölümüyle buluştuğunda gecenin bir saatinde bu yönde hareket ediyordu. Ne var ki trene bindiği noktayı belirlemek imkansız. Bu elbette biletine bakarak bulunabilir. Ceplerinde bilete rastlanmamış. Bileti yok muymuş? Olur şey değil Watson. Bu gerçekten de çok garip. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, metropolitan trenlerinin peronuna biletsiz ayak basamazsın. Yani genç adamın en başta bir bileti olduğunu farz edebiliriz. Bu bilet hangi noktadan binmiş olduğunu gizlemek için alınmış olabilir mi? Mümkün tabii. Bir diğer ihtimal de bileti vagonun içinde düşürmüş olmasıdır. Hımm, bir nokta. Yanılmıyorsam soyguna dair bir işaret yok, değil mi? Anlaşılan yokmuş. Eşyalarının bir listesi de var burada. Cüzdanında iki sterlin 15 peni varmış. Ayrıca Başkent ve İlçe Bankası'nın Woolwich bağlantısının hesap defteri de varmış yanında. Kimliği bu şekilde tespit edilmiş zaten. Woolwich tiyatrosu için o akşam tarihli iki de bilet varmış. Bir de bir tomar teknik belge. Holmes birden memnuniyetle iş geçirdi. İşte sonunda bulduk Watson. İngiliz hükümeti, Woolwich cephaneliği, teknik kağıtlar, ağabeyin Microsoft, zincirin halkaları tamamlandı. Ah yanılmıyorsam kendisi de geldi zaten. Gerisini ondan dinleyeceğiz. Biraz sonra Microsoft Holmes'ün uzun boylu iri cüssesi belirmişti kapımızda. Geniş vücuduna bakılırsa hareketsiz bir yaşam tarzını seçmişti. Ama bu devasa bedenin üzerinde öyle güçlü kaşlar, çelik gri renkli, gömülü öyle uyanık gözler, yüzünde sert ve zeka yüklü öyle bir ifade vardı ki insan bir kez baktığında iri cüsseyi unutup bu güçlü zekada takılıp kalıyordu. Hemen arkasından da Scotland Yard'dan eski dostumuz Lestrade'in ince silüeti girdi görüntüye. İkisinin yüzündeki ciddiyet önemli bir araştırmanın habercisiydi. Müfettiş tek kelime etmeden bizimle el sıkıştı. Microsoft Holmes ise üzerindeki paltoyu çıkarıp koltuklardan birine kuruldu. ''Son derece sinir bozucu bir iş Sherlock'' dedi. Alışkanlıklarımdan ödün vermekten hiç hoşlanmıyorum ama başka çare yoktu. Siyamdaki koşullar düşünülünce ofisimden uzak olmam son derece uygunsuz. Fakat dediğim gibi gerçek bir krizle karşı karşıyayız. Başbakanımızı ilk kez bu kadar endişeli görüyorum. Bakanlıklara gelince ters dönmüş bir ağrı kovanı gibi vızıldıyorlar. Olayı okudun mu?'' Evet, az önce okuduk. Şu teknik belgeler neyin nesiymiş? Aha, asıl mesele de bu zaten. Neyse ki basına sızmadı, yoksa işler çığırından çıkardı. Zavallı genç adamın yanında taşıdığı kağıtlar, Bruce Partington denizaltısının planlarının bir kısmıydı. Michael Holmes, konunun önemini ortaya koyan bir ciddiyetle konuşuyor, kardeşiyle bense ilgimizi ona yönetmiş halde merakla dinliyorduk. Denizaltıyı duymuştunuz değil mi? Bilmeyen kalmamıştır herhalde. Sadece ismen biliyorum. İşin ciddiyeti hakkında ne desem azdır. Tüm hükümet sırları içinde en dikkatle korunmuş olanıdır. Bir Bruce Partington operasyonu dahilindeki herhangi bir deniz savaşında karşı tarafın en ufak bir şansının bile kalmadığını söyleyebilirim. İki yıl kadar önce vergi iadelerinden büyük bir miktar para kaçırılıp icadın tekelini almak için harcandı. Sırrı saklamak için her türlü önlem alınmıştı. Son derece karmaşık yapıda her biri bütünü oluşturan aşağı yukarı 30 ayrı patent içeren planlar. Cephaneliğin bitişiğinde kapıları pencereleri sağlam özel bir ofisteki bir kasada tutuluyordu. Planlar hiçbir koşulda o ofisten dışarı çıkarılmayacaktı. Donanmanın baş mimarı planları incelemek isterse o bile bunun için Woolwich'e gitmek zorunda kalıyordu. Durum böyleyken Londra'nın kalbinde ölü bir mühendisin cebinde bulunmaları çok şaşırtıcı. Bu devlet açısından bakarsanız berbat bir durum. Fakat kağıtları geri aldınız öyle değil mi? Hayır Sherlock hayır. Kötü olan da bu. Kağıtları geri alamadık. Woolwich'ten 10 sayfa alınmış. Cadogan West'in cebinde ise sadece 7 sayfa vardı. En önemli 3'ü ortalıkta yok. Çalınmışlar. Kayıp. Bütün işlerini bırak. Sherlock polisin önemsiz küçük vakalarını tamamen çıkar aklından. Çözmen gereken vaka hayati değer taşıyan milletler arası bir mesele. Kadugan West o kağıtları neden aldı? Kayıp olanları nerede? Genç adam nasıl öldü? Cesedi bulunduğu yere nasıl geldi? Bu korkunç durum nasıl düzeltilebilir? Bütün bu sorulara bir cevap bulursan ülkene büyük bir hizmette bulunmuş olursun. Sen niye çözmüyorsun bunu Mycroft? Sen de en az benim kadar yeteneklisin. Mümkündür Sherlock ama asıl olay ayrıntıları toparlamada. Bana ayrıntıları ver, oturduğum yerden sana bir uzman olarak mükemmel bir açıklamada bulunayım. Ama oraya buraya koşturmak, demiryolu görevlilerini soruşturmak, gözüme büyüte çapıştırıp yere uzanmak. Hayır, benim işim değil bunlar. Hayır, durumu düzeltebilecek olan kişi sensin. İsminin bundan sonraki onur listesine çıkmasını istiyorsan... Dostum gülümseyerek kafasını hayır anlamında salladı. Ben oyunu kendisi için oynarım, dedi. Ama vaka gerçekten de ilginç bazı noktalar içeriyor. Konuyu araştırmaktan büyük bir zevk alacağım. Biraz daha ayrıntı alayım. Önemli olanları işine yarayacak birkaç adresle birlikte bu kağıda not aldım. Belgelerin baş gardiyanı, hükümet uzmanı ünlü Sir James Walter'dır. Beyefendinin ünvanları bir ansiklopedi sayfasının iki satırını kaplayacak kadar çok. Bu işte uzmanlaştı, tam bir beyefendi. En önemli ailelerde gözde bir misafir ve en önemlisi de gerçek bir vatansever. Kasanın anahtarını saklayan iki kişiden biri o. Belgelerin pazartesi günü mesai saatleri boyunca ofiste olduğunu ve Sir James'in saat 3 civarında Londra'ya gitmek üzere ayrılırken anahtarlarının yanına aldığını da ekleyeyim. Olayın gerçekleştiği akşam ise Berkeley Meydanı'nda Amiral Sinclair'in evindeydi. Bu doğrulandı mı? Evet, kardeşi Albay Valentin Walter, Wolwich'ten ayrılış saati konusunda, Amiral Sinclair ise varış saati konusunda teminat verdiler. Yani Sir James artık probleme dahil değil. Diğer anahtar kimdi? Baş mühendis ve teknik ressam Bay Sidney Johnson'da. 40 yaşında, evli ve 5 çocuklu bir adam. Sessiz, suratsız bir adam ama kamu hizmetlerinde mükemmel bir secili var. Meslektaşları arasında sevilmeyen ama çalışkanlığı takdir edilen biri. Sadece eşi tarafından doğrulanan ifadesine göre iş çıkışı bütün pazartesi akşamını evinde geçirmiş ve anahtarları da her zamanki gibi cep saatinin zincirinden çıkarmamış. Biraz da Kadogan West'e anlat bize. 10 yıldır serviste ve iyi bir elemandı. Kolay sinirlenen, tez canlı ama dürüst biri olarak bilinirdi. Ona karşı herhangi bir kanatımız yok. Ofiste Sidney Johnson'ın yanında çalışıyordu. Görevi gereği her gün planlarla haşır neşir oluyordu. Ondan başka kimsenin planlara bakmasına izin verilmiyordu. O gece kasayı kilitleyen kişi kim? Baş mühendis Sidney Johnson. Pekala, belgeleri çalan kişinin kim olduğu açık. Mühendis Kadogan West'in üzerinde bulunmuşlar zaten. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok, öyle değil mi? Evet öyle Sherlock ama yine de cevaplanamayan çok fazla soru var. Birincisi belgeleri ne diye çaldı. Değerli oldukları için olsa gerek. Evet kağıtları kolaylıkla binlercesi terline satabilirdi. Peki satma düşüncesi dışında Londra'ya götürmesini sağlayacak bir neden geliyor mu aklına? Hayır gelmiyor. O halde başlangıç noktamızı bu oluşturacak. Kağıtları genç Vest aldı. Bunu sadece sahte bir anahtarla yapabilirdi. Birden fazla sahte anahtar gerekir. Kasadan önce binayı da ofisi de açmalıydı. O halde birden fazla sahte anahtarı vardı. Belgeleri gizlice satmak için Londra'ya götürdü. Hiç kuşku yok ki sabah kayboldukları anlaşılmadan onları yerine koymak niyetindeydi. Ama Londra'daki bu hain görev adamın sonu oldu. Fakat nasıl? Woolwich'e dönüş yolunda öldürülüp vagondan atıldığını varsayalım. Cesedin bulunduğu nokta, London Bridge istasyonunun oldukça ilerisindeydi ki, Woolwich'e dönmesi için aktarmalar oradan yapılıyor. London Bridge'i geçmesini gerektirecek pek çok durum çıkmış olabilir. Mesela, vagondaki biriyle derin bir sohbete dalmış olabilir. Bu sohbet onu ölüme götüren bir şiddet sahnesine dönüşmüştür. Belki de vagondan atlamaya çalıştı da bu sırada düşüp öldü. Diğeri kapıyı kapattı. Sis yoğun olduğu için kimse bir şey görmedi. Şimdiki bilgilerimizle daha iyi bir açıklama yapmak imkansız. Fakat elde değmemiş noktaların ne kadar fazla olduğunu da aklından çıkarma. Genç Cadogan West'in gerçekten de belgeleri satmak için Londra'ya götürdüğünü varsayalım. Doğal olarak yabancı bir casusla randevulaşmış. Akşamın geri kalanında da boş kalmış olması gerekirdi. Bunun yerine tiyatro için iki bilet almış, nişanlısını sokağın ortasında öylece bırakmış ve birdenbire ortalıktan kaybolmuştu. Bir aldatmaca dedi. Başından beri sohbeti sabırsızlık içinde dinlemiş olan Lestrade. Çok garip bir aldatmaca o halde. Bu birinci itirazdı. İkinci itiraz da şu. Londra'ya ulaşıp yabancı bir casusla görüştüğünü varsayarsak, kayboldukları anlaşılmasın diye sabah olmadan kağıtları geri getirmek zorundaydı. On kağıt götürmüş, cebinde ise sadece yedi tane bulunmuştu. Diğer üçü neredeydi? Onları isteyerek bırakmayacağı kesindi. Hem sonra ihanetinin karşılığı nerede? Cebinde yüklü miktarda para bulmayı bekler insan. Bence her şey gayet açık, dedi Lestrade. Olanlarla ilgili en ufak bir şüphem bile yok. Satmak için belgeleri aldı. Casusla görüştü ama fiyatta anlaşamadılar. West eve dönmek için yola çıktı ama casus peşine takıldı. Metrodayken casus onu öldürdü. Kağıtların en önemlilerini aldı ve adamı trenden attı. Bu her şeyi açıklamaya yetiyor, öyle değil mi? Adamın neden bileti yoktu peki? Bilet casusun oturduğu yere yakın olan istasyonu gösterirdi. Bu yüzden öldürdüğü adamın cebinden aldı. ''Güzel, Lestrade, çok güzel.'' dedi Holmes. Teorim bütün ama doğruysa vaka bir çıkmaz da. Hain öldü. Bruce Partington denizaltısının planları çoktan ana karaya geçmiştir bile. Bu durumda yapılacak ne var? ''Harekete geç, Sherlock, harekete geç.'' diye atıldı Mycroft ayağa fırlayarak. ''Bütün içgüdülerin bu açıklamayı reddediyor. Yeteneğini kullan, olay yerine git, ilgili şahısların tümüyle görüş, altına bakmadığın taş kalmasın.'' Tüm mesleki hayatın boyunca ülkene hizmet etmek için böyle bir fırsat geçmemiştir eline. Peki, peki dedi Holmes omuz silkerek. Hadi gel Watson ve sen Lestrade, bir iki saatliğine bize katılmaz mıydın? Araştırmamıza Algate istasyonunu ziyaret etmekle başlayacağız. Hoşçakal Mycroft. Akşam olmadan rapor veririm ama fazla bir beklentimin olmadığını söylemeliyim. Bir saat kadar sonra Holmes, Lestrade ve ben metronun raylarını inceliyorduk. Kibar kırmızı yüzlü, yaşlı bir adam demir yolları adına yanımıza verilmişti. ''Genç adamın cesedinin bulunduğu yer şurası.'' dedi raylardan yaklaşık bir metre ötedeki bir noktayı işaret ederek. ''Yukarıdan düşmüş olamaz çünkü gördüğünüz gibi, üstümüz tamamıyla kapalı. Sadece ve sadece bir trenden düşmüş olabilirdi ve anladığımız kadarıyla tren buradan pazartesi gece yarısı gibi geçmiş. ''Vagonlar arandı mı? Bir şiddet yaşandığına dair herhangi bir bulgu var mı trenlerde?'' Öyle bir iz bulunamadı, bilet de yok. Kapının açıldığına dair bir işaret, ''Hayır, o da yok.'' ''Bu sabah elimize taze kanıtlar geçti.'' dedi Lestrade. Saat 11.40'da şehir içi hatlarından biriyle Alt geçen bir yolcu, istasyona yaklaşırken ağır bir nesnenin düştüğünü andıran bir ses duyduğunu ifade etti. Raylardan düşen bir ceset olabilirmiş, ama yoğun sis dolayısıyla hiçbir şey görememiş. O zaman olayın üzerinde durmamış. ''Neler oluyor? Bay Holmes'un nesi var?'' Dostum, yüzünde yoğun bir ilgiyle durmuş, rayların tünelden çıktıkları noktadaki kıvrımlarına bakıyordu. Aldgate bir kavşak noktasıydı ve kesişen raylar geniş bir ağ oluşturuyordu. Holmes'ün heyecan dolu, sorgulayıcı gözleri işte bu raylara dikilmişti. Ama birden, ihtiyatlı yüzünde, anlamını çok iyi bildiğim o gerginliği, sıkı sıkı kapanmış ağzı, titreyen burun deliklerini ve çatık gür kaşlarını fark ettim. Kesişme noktaları diye mırıldandı kendi kendine. Kesişme noktaları. Ne olmuş onlara? Ne demek istiyorsun? Böyle bir sistemde çok fazla kesişme noktası yoktur, değil mi? Hayır, oldukça az sayıdalar. Kesişme noktaları ve bir viraj. İnanılmaz. Eğer düşündüğüm gibi ise. Ne oldu Holmes? Bir ipucu mu buldun? Bir fikir, bir işaret ama fazlası değil. Bu vaka gerçekten de giderek daha ilgi çekici bir hal almaya başladı. Benzersiz, kesinlikle benzersiz. Ama neden olmasın ki? Bu arada rayların üstünde kan izlerini rastlayamadım. Neredeyse hiç yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam ciddi bir yaradan bahsedilmişti. Kafatası kırılmıştı, ama dıştan ciddi bir yarası yoktu. Buna rağmen biraz kan görmeyi bekler insan. Siz de ağır bir şeyin düştüğünü duyan yolcunun binmiş olduğu treni incelemen mümkün müdür acaba? ''Korkarım bu imkansız, Bay Holmes. Tren şimdi çoktan vagonlarına ayrılıp diğerlerine eklenmiştir.'' ''Sizi temin ederim ki Bay Holmes.'' dedi Lestrade. ''Her vagon ayrıntılı bir şekilde araştırıldı. Aramayı bizzat yönettim.'' Dostumun en büyük zaaflarından biri, kendisininki kadar hızlı işlemeyen zekalara karşı sabırsız oluşuydu. ''Tahmin edebiliyorum.'' dedi bir başka tarafa bakarak. ''Ne var ki araştırmak istediğim şey vagonlar değildi. Watson, buradaki işimiz bitti. Sizi daha fazla koymamıza gerek yok.'' Bay Lestrade, araştırmalarımızın bundan sonraki kısmını Woolwich'te sürdüreceğiz. London Bridge'e vardığımızda Holmes ağabeyine bir telgraf yazdı ve göndermeden önce okumam için bana verdi. Mesaj şöyleydi. Karanlıkta küçük bir ışık belirdi ama sönmesi muhtemel. Bu sırada Baker sokağına döndüğümüzde bulacağımız bir ulakla şu anda İngiltere'de oldukları bilinen tüm yabancı casusların isim ve adreslerini içeren bir liste gönder. Sherlock. Evet bu işimize yarayacaktır Watson dedi Holmes, Volvich trenindeki yerlerimizi aldığımızda. Ağabey Mycroft'ta olağanüstü bir vaka olacağına inandığım bu meseleye bizi dahil ettiği için çok şey borçluyuz. Heyecan dolu yüzü, olağanüstü bir ipucunun onu derin düşünceleri itmiş olduğunu gösteren, yoğun ve gerilimli o bildik enerjiyi yansıtıyordu. Avcı köpeğini uzun kulakları ve sallanan kuyruğuyla kulübesinin civarında gezinirken düşünün. Bir de parlayan gözler ve gergin kaslarla bir avın kokusunu duyduğu zamanki haliyle kıyaslayın. Holmes'ün sabahki hali şimdiki halinden o kadar farklıydı işte. Sadece birkaç saat önce sisle çevrili odamızda gri renkli sabahlığının içinde huzursuz bir şekilde amaçsızca dolanan bitkin adam o değildi sanki. ''Burada malzeme var, büyük olanaklar var.'' dedi. ''Bu kadar nitelikli bir vaka olabileceğini daha önce anlayamamakla hakikaten akılsızlık etmişim.'' ''Bana hala kapkaranlık görünüyor.'' Sonu benim için de karanlık ama en azından bizi çok ileriye taşıyabilecek bir fikrim var artık. Adam başka bir yerde öldürüldü ve cesedi bir vagonun içinde değil, tepesindeydi. Tepesinde mi? Olağanüstü, öyle değil mi? Ama delilleri gözden geçir. Cesedin, trenin kesişme noktasında gelip sarsıldığı, döndüğü yerde bulunmuş olması bir tesadüf müdür? Orası, vagonun üzerindeki bir şeyin düşeceğini tahmin ettiği bir yer olmaz mı? Kesişme noktalarında trenin içindekiler fazla etkilenmez. Ceset vagonun üzerinden düşmediyse çok garip bir tesadüfler zinciri gerçekleşmiş demektir. Mesela kan izine rastlanmamasına ne demeli? Ölen adamın kanı başka bir yerde aktıysa rayların üzerinde bir ize rastlanmaması gayet doğal tabi. Her bir gerçek kendi hikayesini anlatıyor. Bir araya geldiklerinde her şeyi anlıyorsun. Bilet konusunu da açıklar bu diye atıldım heyecanla. Kesinlikle. Biletin olmamasını açıklayamamıştık ama şimdi her şey yerli yerine oturdu. Ama öyleyse bile ölümüyle ilgili gizemi çözmek konusunda hiçbir ilerleme kat edemedik. Doğrusu bu durumu kolaylaştırmaktan çok daha da karmaşıklaştırdı. Olabilir dedi Holmes dalgın dalgın olabilir. Ama sessizlik içinde derin düşüncelere daldı ve tren nihayet Woolwich istasyonuna girinceye kadar tek kelime etmedi. Orada bir araba çağırdı ve cebinden Mycroft'un mektubunu çıkardı. ''Gideceğimiz çok yer var.'' dedi. ''İlk durağımız Sir James Walter'ın evi olacak.'' Ünlü müsteşarın evi, Dums Nehri'ne kadar uzanan yeşil çimenlikleriyle güzel bir villaydı. Oraya ulaştığımız sırada sis dağılmaya başlamış, güneş kendini göstermişti. Kapıyı bir uşak açtı. ''Sir James mi efendim?'' dedi adam hüzünlü bir yüzle. Sir James bu sabah öldü. ''Aman tanrım!'' diye atıldı Holmes şaşkınlıkta. ''Bu nasıl oldu?'' Belki içeri gelmek isterseniz efendim. Kardeşi Albay Valentin burada. Evet, onunla görüşsek iyi olacak. Loş bir oturma odasına alındık. Çok geçmeden yanımıza çok uzun boylu, yakışıklı, hafif sakallı 50’sinde bir adam geldi. Ölen bilim adamının küçük kardeşiydi. Şaşkın bakışları ve dağınık saçları başlarına gelmiş olan felaketin izlerini taşıyordu. Olayı anlatırken düzgün konuşmaktan bile acizdi adam. ''Hep şu korkunç skandal yüzünden.'' dedi. Abim, Sir James son derece onurlu bir adamdı ve bu olayı kaldıramadı. Kalbi kırılmıştı. Departmanının verimliliğiyle her zaman gurur duyardı. Onu öldüren bu skandal oldu. Biz de kendisinden durumu düzeltmemize yarayacak bir takım bilgiler almayı ummuştuk. Sizi temin ederim ki bizler için olay nasıl gizemini koruyorsa onun için de öyleydi. Bildiklerini zaten polise anlatmıştı. Cadogan West'in suçlu olduğundan şüphesi yoktu tabi ama gerisi tam bir muamma. Peki siz bu vakaya bir ışık tutabilir misiniz? Okuduklarımın, duyduklarımın haricinde bir şey bilmiyorum. Saygısızlık etmek istemem ama şu anda son derece kötü bir durumda olduğumu görüyorsunuz Bay Holmes. Görüşmeyi mümkün olduğu kadar kısa tutmanızı rica etmek zorundayım. Bu gerçekten de beklenmedik bir gelişme dedi dostum tekrar arabaya bindiğimizde. Eceliyle mi öldü yoksa zavallı adam kendini mi öldürdü acaba? İkincisi ise bunun sebebi ihmal edilmiş bir görevden duyulan utanç mıydı? Neyse, bunu sonraya bırakalım. Kadogan West'in evine yönelme zamanı. Ölen gencin annesinin oturduğu yer, şehrin dış mahallelerinden birinde, küçük ama bakımlı bir evdi. Kadıncağız bize yardım edemeyecek kadar kederliydi. Ama hemen yanında duran solgun yüzlü genç bir kadın, kendisini Bayan Violet Westbury olarak tanıttı. Ölen adamın nişanlısı ve onu hayatta görmüş olan son kişiydi bu. ''Anlayamıyorum Bay Holmes'' diye söze girdi genç kadın. Arthur'un öldüğünü duyduğumdan beri gözüme uyku girmedi. Bunların anlamını çözmek için gece gündüz düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Arthur dünyanın en vatansever, en nazik ve en temiz kalpli insanıydı. Kendisine teslim edilmiş bir hükümet sırrını satmaktansa sahilini kaybetmeyi yeğlerdi. Onu tanıyan herkes böyle bir suçu işlemiş olmasının imkansız olduğunu bilir. Peki ama kanıtlar ne olacak Bayan Westbury? Evet, evet onları açıklayamadığımı itiraf ediyorum. ''Arthur'un para durumu nasıldı? Paraya ihtiyacı var mıydı? Hayır, temel bazı şeyler haricinde hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Maaşı ona fazlasıyla yetiyordu. Birkaç yüz sterlin biriktirmişti ve yılbaşında evlenmeye karar vermiştik. Heyecanlı mıydı o gece? Haydi Bayan Westbury, bize karşı tamamen açık olun. Dostumun uyanık bakışlarından kızda bir değişiklik fark etmiş olduğunu anladım. Bayan Westbury kızararak tereddüt etti. Evet, dedi sonunda. Arthur'un aklını meşgul eden bir şeyler olduğuna dair bir hisse kapılmıştım. Uzun zamandır mı? Son bir haftadır düşünceli ve endişeliydi. Bir defasında onu konuşturmaya çalıştım. Canını sıkan bir şeylerin olduğunu ve işiyle ilgili bir mesele olduğunu itiraf etti. Sana bile anlatamayacağım kadar ciddi bir mesele demişti. Ağzından başkaca bir söz alamadım. Holmes ciddileşmişti. Devam edin Bayan Westbury. Nişanlınızın aleyhineymiş gibi bile gözükse devam edin lütfen. Bizi nereye götüreceğini bilemeyiz. Anlatacak başka pek bir şey yok. Bir iki defa bana bir şeyler söylemeye çalıştığını hissetmiştim. Bir akşam sırrının önemiyle ilgili konuştu ve yanlış hatırlamıyorsam yabancı casusların bunun için yüklü miktarlarda para ödemeye hazır olduğuna benzer bir şeyler söylemişti. Dostumun yüzü daha da karardı. Başka? Böyle konularda gevşek davranıldığını, bir hainin planları almasının hiç de zor olmayacağını söyledi. Böyle konuşmaya başlaması son günlere mi denk geliyordu? Evet, daha önce bunlardan bahsettiğini hatırlamıyorum. Şimdi de son geceden bahsedin bize. Birlikte tiyatroya gidecektik. Sis o kadar yoğundu ki arabayla gitmenin hiçbir yolu yoktu. Yürüdük, yolumuz bizi ofisin bir hayli yakınına getirmişti. Birdenbire sesin içine dalıp ortadan kayboldu. Tek kelime etmeden mi? ''Sessizce mırıldandığını duydum. Hepsi buydu. Bekledim ama bir daha gelmedi. Ben de eve yürüdüm. Ertesi gün ofis açıldıktan sonra soruşturma için geldiler. Korkunç haberi saat 12'de aldık. Ah Bay Holmes onun adına sürülmüş olan lekeyi bir temizleyebilseniz onuru onun için çok önemliydi.'' Holmes üzüntüyle kafasını salladı. ''Hadi gel Watson.'' dedi. Uğrayacak başka yerlerimiz var. Bundan sonraki durağımız kağıtların çalındığı ofis olacak.'' ''Vakaya başladığımızda her şey bu genç adama karşıydı. Soruşturmamız ilerledikçe de değişen bir şey olmadı.'' dedi Holmes, ''Arabamız son hızla ilerlerken. Sırf evlilik hazırlıkları bile suç işlemesi için yeterince iyi bir sebep. Doğal olarak paraya ihtiyacı vardı. Fikir aklındaydı, nişanlısına bundan bahsettiğine göre. Ona planlarını anlatarak kızı neredeyse suç ortağı yapacaktı. Olanlar hiç hoşuma gitmiyor.'' Fakat Holmes, ''Karakterin bir önemi yok mu?'' Hem sonra ne diye suç işlemek için kızı öylece sokağın ortasında bırakıp gitsin ki? Çok haklısın. İşin bazı belirsiz yanları yok değil. Çok zorlu bir vakayla karşı karşıya olduğumuz kesin. Baş mühendis Bay Sidney Johnson bizi ofiste karşılarken dostumun kart vizitine gereken saygıyı göstermişti. Bay Johnson orta yaşlı, sıska bir adamdı. Sevimsiz yüzü yorgunluktan çökmüş, yaşadığı stres yüzünden ellerine bir titreme gelmişti. Çok kötü, Bay Holmes çok kötü. Şefin öldürüldüğünün haberini aldınız mı? Az önce onun evindeydik. Ofis darmadağın. Şefimiz öldü. Kadogan West öldü. Kağıtlarımız yok. Oysa pazartesi gecesi çıkarken burası hükümetin diğer tüm ofisleri kadar tertipliydi. Tanrım bunun düşüncesine bile dayanamıyorum. Dünya bir yana, West bir yana. Bunun nasıl yaptı akıl sır erdiremiyorum. Demek onu suçlu olduğundan eminsiniz öyle mi? Başka bir açıklama göremiyorum. Oysa ona güveniyordum. Kendime nasıl güveniyorsam o gence de öyle güveniyordum. Pazartesi gecesi saat kaçta kapandı burası? Saat 5'te beyefendi. Kapatan siz miydiniz? Her zaman son çıkan kişi ben olurum. Planlar nerede duruyordu? Şuradaki kasada. Onları oraya kendi ellerimle koydum. Binanın bir bekçisi yok mu? Var ama sorumluluğu altında olan başka departmanlar da var. Kendisi yaşlı bir asker ve güvenilir bir adamdır. O gece hiçbir şey görmemiş. Sis çok yoğundu tabi. Farz edelim ki Kadogan West çalışma saatlerinden sonra binaya girmek istedi. Kağıtlara ulaşmak için 3 anahtara ihtiyacı olurdu değil mi? Evet haklısınız. Dış kapınınki, ofisinki ve kasanınki. Bu anahtarlar sadece sizde ve Sir James Walter'da vardı. Yanılıyor muyum? Bende kapıların anahtarı yok. Sadece kasanınki var. Sir James alışkanlıklarına bağlı bir insan mıydı? ''Evet, öyle olduğuna inanıyorum. Söz konusu anahtarlara gelince, üçünü de aynı halkada taşıdığını biliyorum. Onları o halkada sık sık görmüşümdür.'' ''Ve o halkada adamla birlikte Londra'ya gitti, öyle mi?'' ''Bize öyle söyledi.'' ''Ve sizin anahtarınız da hep yanınızdaydı. Bir saniye bile yanımdan ayırmadım.'' ''Vest'in suçlu olduğunu varsayarsak, anahtarların kopyalarını çıkarmış olması gerekir, biliyoruz. Oysa cesedinin üzerinde herhangi bir anahtara rastlanmadı. Bir şey daha var.'' Burada çalışan mühendislerden biri planları satmayı istese, orijinalleri götürmektense kopyalarını çıkartması daha kolay olmaz mıydı? Düzgün bir kopya çıkarabilmek, ileri derecede teknik bilgi gerektirir. Sir James'in, sizin ya da West'in bu bilgiye vakıf olduğunuzu düşünmek yanlış olmaz herhalde. Elbette ama yalvarırım beni bu olaya dahil etmeye çalışmayın Bay Holmes. Orijinal planlar zaten West'in üzerinde bulunmuşken bu şekilde sorular sormanın anlamı nedir? Sonuçta hiç zorlanmadan kopyalarını çıkarmış olabilecekken, Orijinallerini götürme riskini göze alması çok garip. Çok garip, doğru. Ama öyle yapmış işte. Vakayla ilgili yaptığım her soruşturmada açıklaması olmayan yeni noktalar çıkıyor karşıma. Neyse, neyse. Üç kağıt hala kayıpmış. Bildiğim kadarıyla en önemli üçüymüş, doğru mu? Evet, doğru. Peki bu üç kağıda sahip olan birinin, diğer yedisi olmadan da bir Bruce Partington denizaltısı yapabileceğini söyleyebilir misiniz? Denizcilik komutanlığına önce bu şekilde ifade verdim ama bu çizimleri yeniden gözden geçirme fırsatım oldu ve artık o kadar da emin değilim. Otomatik ayarlı yivleri olan çiftte sübaplar geri gelen kağıtların arasındakilerden birinde çizili. Yabancılar bunu kendileri icat etmedikleri sürece denizaltıyı yapamazlar. Tabii çok geçmeden o zorluğun üstesinden de gelirler, orası ayrı. Ama yine de kayıp olan kağıtlar en önemlileriydi, öyle mi? Kuşkusuz. İzin verirseniz şimdi binada biraz dolaşmak istiyorum. Şimdilik başka sorum yok. Holmes kasanın kilidini, odanın kapısını ve en sonunda da pencerelerin demir kepenklerini inceledi. Dışarıdaki çimenliğe çıktığımızda birden çok heyecanlandı. Pencerenin hemen altında bir defne çalısı vardı ve dallarının birçoğu ezilip kırılmıştı. Holmes büyüteciyle dalları dikkatlice inceledikten sonra yerde belli belirsiz görünen izlere geçti. Son olarak baş mühendisten demir kepenkleri kapatmasını istedi ve ikisinin ortasında boşluk bulunduğunu dışarıdaki birinin içeride olanları rahatlıkla görebileceğini anlattı bana. İzler aradan üç gün geçtiği için işe yaramaz hale gelmiş. Bir anlamları olabilir de olmayabilir de. Neyse Watson, Volwich'te başka bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Buradan çok küçük bir mahsul elde edebildik. Bakalım Londra'da daha başarılı olabilecek miyiz? Ne var ki, Wolwich istasyonundan ayrılmadan önce yine de hasadımıza bir şey daha eklemeyi başardık. Bilet gişesindeki memur, Cadogan West'i, ki onu çok iyi tanırmış, pazartesi gecesi 8.15 London Bridge trenine binerken gördüğünü söyledi. Yalnızmış ve üçüncü mevkii bir gidiş bileti almış. Memur, genç adamın heyecanlı ve gergin haline çok şaşırmış. West o kadar titriyormuş ki parasının üstünü almakta zorlanmış. Memur ona yardım etmek zorunda kalmış. Tren kalkış saatleri çizelgesine baktığında nişanlısını saat 7.30'da bırakan West'in binmiş olduğu trenin ancak ve ancak 8.15 treni olabileceği ortaya çıkıyordu. Hikayeyi baştan alalım Watson'' dedi Holmes yarım saat kadar sessizce oturduktan sonra. ''Seninle birlikte üstlendiğimiz onca vakanın içinde yerine bunun kadar zor oturan bir başkasının olduğunu sanmıyorum. Attığımız her yeni adımda arkamızdaki adımlardan birini yanlış atmış olduğumuzu fark ediyoruz.'' Buna rağmen takdir edilecek bir takım gelişmeler kaydedemedik de değil tabii. Volvist'teki araştırmalarımızdan çıkanlar genel olarak Kadogan West'in aleyhineydi. Ama penceredeki izler daha uygun bir varsayıma önayak olabilir. Farz edelim ki yabancı bir casus onunla temasa geçti. Bu öyle bir tehdit altında yapılmıştır ki adam konuyla ilgili tek bir söz edemediyse de düşüncelerini içinde saklamakta zorlandı. Bunun nişanlısına yaptığı küçük açıklamalardan anlıyoruz. Güzel. Sonra farz edelim ki genç bayanla tiyatroya gittiği akşam sisin içinde yine bu casusu görmüş olsun. Hem de ofise doğru giderken. Tez canlı bir adamdı. Hızlı karar veren biri. Her şeyden önce görev bilinciyle adamı takip edip pencereye ulaştı. Belgelerin çalındığını gördü ve hırsızın peşine düştü. Böylece kopyalarını çıkarabilecek birinin orijinalleri çalmayacağı varsayımını da doğrulamış oluruz. Oysa dışarıdan gelen bu adam orijinalleri almalıydı. Buraya kadar tamam. Sonraki adım ne? Asıl zorluklar işte burada başlıyor. İnsan Kadogan Westin böyle bir durumda öncelikle hırsızı yakalayıp ortalığı ayağa kaldıracağını düşünmek istiyor. Genç adam neden böyle yapmadı? Kağıtları çalan kişi yüksek kademeli memurlardan biri miydi? Bak bu Westin hareketlerini açıklardı. Yoksa şef sisin içinden Weste bir not mu verdi de genç adamımız ondan önce Londra'ya yetişmek için hemen yola çıktı. Son derece önemli bir not olmalıydı yoksa hiçbir şey söylemeden nişanlısını orada öylece bırakmazdı. Evet buradan itibaren koku kayboluyor. Her iki varsayımda da West'in cebinde 7 kağıtla bir şehir içi treninin çatısında yatması arasında kocaman bir boşluk var. İçgüdülerim bana diğer uçtan çalışmaya başlamamı söylüyor. Mycroft istediğim adres listesini bize yolladıysa belki adamımızı seçip bir yerine iki izin takibine başlayabiliriz. Baker Sokağı'nda bizi gerçekten de bir not bekliyordu hükümetin nükalalarından biri onu bizzat getirmişti. Holmes not'a bir göz attıktan sonra bana fırlattı. Küçük serseriler sürüsüne bereket. Bu kadar büyük bir işi üstlenebilecekse çok az insan var. Kafa yormaya değecek kişiler, Great George sokağı 13 numarada oturan Adolf Mayer. Notting Hill, Campton konağında kalan Louis LaRotier ve Kensington. Caulfield Gardens'tan Hugo Obersteiner. Bu sonuncusu pazartesi günü şehirdeymiş. Hemen ardından da Londra'dan ayrılmış. Bir ışık görmüş olduğuna sevindim. Kabine büyük bir heyecan içinde raporunu bekliyor. Merkezden delegeler gönderildi. Gerekirse tüm hükümet arkanda olduğunu belirtiyor. Mycroft Bu konuda artık yapılacak bir şey kalmadı. Dedi Holmes gülümseyerek Londra'yı gösteren büyük bir haritayı açmış merakla inceliyordu. Bak bak dedi Neden sonra sesinde belirgin bir memnuniyetle. Nihayet işler bizim istediğimiz yönde gelişmeye başlıyor. ''Ne diyeceğim Watson, bu vakayı her şeye rağmen başarıyla tamamlayacağız galiba.'' İyice neşelenerek eliyle omzuma vurdu. ''Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Zihinsel bir alıştırma, o kadar. Güvenilir dostum ve tarihçim yanımda olmadan ciddi bir şey yapmam, merak etme. Sen burada kal, ben muhtemelen 1-2 saat içinde dönerim. Daha uzun sürerse bir kalem ve kağıt al, hükümeti nasıl kurtardığımızın hikayesini yazmaya başla.'' Holmes'un neşesi bana da bulaştı çünkü çok iyi bir sebebi olmadan her zamanki ciddiyetinden bu şekilde uzaklaşamayacağını biliyordum. O Kasım akşamı boyunca heyecandan yerimde duramaz bir şekilde dönüşünü bekledim. Ama onun yerine saat 9'dan hemen sonra bir mesajla birlikte bir ulak geldi kapımıza. Kensington Gloucester caddesindeki Goldeney restoranında akşam yemeği yiyorum. Lütfen bana katıl. Yanında bir levye, kapaklı bir gaz lambası, bir keski ve tabancanı da getir. Sherlock Holmes Saygın bir vatandaşın sis kaplı karanlık sokaklarda taşıması için çok güzel bir teçhizattı doğrusu. Hepsini paltomun içine gizlemeye çalışarak verilen adrese doğru aceleyle yola çıktım. Dostumu gösterişte İtalyan restoranında yuvarlak küçük bir masada oturur buldum. Bir şey yedin mi? Kahve ve portakal niköründe bana katılırsın herhalde. Restoranın prolarından dene bir tane. Düşündüğümden daha zararsızlar. Senden istediğim şeyleri getirdin mi? Burada paltomun içindeler. Mükemmel. Yaptıklarımı kısaca özetleyeyim ki bizi bekleyen görevi anlayabilesin. Evet, sanırım senin de bildiğin gibi genç adamın cesedi vagonun üzerine yerleştirilmişti. Bu kadarı bir vagondan değil de tepesinden düşmüş olması gerektiğini anladığım anda belli olmuştu. Peki vagonun üzerine bir köprüden filan düşmüş olamaz mı? Bana kalırsa öyle bir şeyin olması imkansız. Trenlerin çatılarını incelersen hafifçe yuvarlatılmış olduklarını üstlerinde tutunacak hiçbir şeyin olmadığını görürsün. Hiç çekinmeden genç Kadogan West'in oraya kasıtlı bir şekilde yerleştirildiğini söyleyebiliriz. Nasıl yerleştirilebilir ki? Cevaplanması gereken soru oydu zaten. Tek bir yolu var. Metro bildiğin gibi West End civarında bir süreliğine tünellerden çıkıyor. Oradan geçtiğimde hemen üstte pencereler görmüş olduğuma dair bir şeyler hatırlıyordum hayal meyal. Trenin o pencerelerin altında durakladığını düşün. Çatısına bir ceset koymak zor olur muydu? Bana sorarsan hiç olası görünmüyor. Eski varsayımımızı hatırlayalım. Diğer ihtimaller boş çıkınca ne kadar olanaksız görünürse görünsün geriye kalan ihtimal her zaman doğru olanıdır. Bu vakada da diğer bütün ihtimaller boş çıktı. Kısa süre önce Londra'dan ayrılmış olan casusun metroya bakan evlerden birinde yaşadığını öğrendiğimde o kadar memnun oldum ki sen bile neşeli halime şaştın. Ah onun için miydi? Evet, onun içindi. Calfield Gardens, 13 numarada oturan Bay Hugo Oberstein yeni hedefimdi. Rotam'a Gloucester Road istasyonundan başladım. Yardımsever bir memur benimle birlikte hat boyunca gelip Calfield Gardens'ın arka pencerelerinin raylara baktığını, daha da önemlisi, metronun tren yoluyla kesişmesi sonucu tam da o noktada bazen dakikalar boyunca beklemek zorunda olduğunu öğrenmemi sağladı. Harika bir şey, Holmes. Olayı çözdün. Şimdilik, şimdilik Watson. İlerledik ama hedefimiz hala uzak. Neyse, Caulfield Gardens'ın arka tarafını gördükten sonra ön tarafına da uğrayıp kuşun gerçekten de yuvadan uçmuş olduğu konusuna emin oldum. Adamın kaldığı yer binanın üst katlarında bulunan büyük bir daire ve gördüğüm kadarıyla da mobilyasız. Oberstein orada büyük bir ihtimalle suç ortağı da olan tek bir uşakla yaşıyordu. Unutmamamız gereken şey Oberstein'ın malını satmak için ana karaya geçtiğidir. Tutuklanma korkusundan değil... Evinin aranabileceği aklının ucundan bile geçmiyordu. Oysa yapmak üzere olduğumuz şey tam olarak bu. Bir arama emri çıkarsak da olayı yasallaştırsak, elimizdeki kanıtlarla olmaz. Ne bulmak umuduyla gidiyoruz? Bunu önceden söylemek imkansız. Bundan hiç hoşlanmadım Holmes. Sevgili dostum, sen sokakta nöbet tutabilirsin. Yasa dışı işleri ben hallederim. Boşa harcayacak zamanımız yok. Microsoft'un notunu düşün. Haber bekleyen üst seviye yetkilileri, donanmayı, kabineyi düşün. Gitmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Cevabın masadan kalkmak oldu. Haklısın Holmes. Gitmek zorundayız. Holmes ayağı fırlayıp elimi sıktı. Son dakikada korkup kaçmayacağını biliyordum. Dedi. Bir an için gözlerinde şefkate benzer bir şey belirmiştiyse de bir saniye sonra tekrar eski mantıkçı güçlü Holmes olmuştu. Neredeyse bir kilometrelik yol ama acelemiz yok. Yürüyelim. Dedi. Yanındaki eşyaları düşürme lütfen. Şüpheli şahıs olarak tutuklanman büyük bir şanssızlık olur. Calfield Gardens, Victoria döneminde Londra'nın batı yakasında her yere dikilen düz sütunlu, revaklı binalardan biriydi. Yanındaki evde bir çocuk partisi olmalıydı. Genç seslerden neşeli bir koro ve piyano sesi yankılanıyordu gecenin içinden. Hala sis vardı ve bizi gözlerden saklamak için elinden geleni yapıyordu. Holmes lambasını yakmış, kocaman kapıya bakıyordu. ''Bu önemli bir engel.'' dedi. ''Kilitli olduğu gibi sürgülüdür de. Sanırım Bodrum'dan girmeye çalışsak daha iyi olacak.'' Böylece meraklı bir polis memuru gelecek olursa ruhu bile duymaz. Şuradan aşağı inelim. Bir dakika kadar sonra ikimiz de binanın bodrumundaydık. Karanlık gölgelere henüz sığınmıştık ki yukarıdaki sesin içinde bir polisin hızlı adımları duyuldu. Sesler uzaklaşınca Holmes arka kapının üzerinde çalışmaya başladı. Kilide eğildi ve çok geçmeden de yüksek bir çatırtı eşliğinde kapı ardına kadar açıldı. Kapıyı arkamızdan kapayarak karanlık bir geçide daldık. Holmes önde ben arkada kıvrımlı halısız merdivenlerden yukarı çıktık. Sarı küçük ışığı alçak bir pencereyi aydınlattı. İşte geldik Watson burası olmalı. Pencereyi ardına kadar açtığı anda kısık sesli kaba bir mırıltıya benzer bir ses geldi kulağımıza. Giderek yükseldi ve sonunda tren altımızdaki karanlıkta büyük bir hızla akıp geçti. Holmes ışığını pencereden aşağı sarkıttı. Eşik, geçen lokomotifin çıkardığı isten simsiyah olmuştu ama bazı yerlerde bu siyahlık dağılmış, silinmişti. Cesedi burada bekletmişler işte. Hey hey hey, Watson bu da ne? Bir kan izi olduğundan hiç şüphe yok. Pencerenin çevresinde görülen silik bir lekeyi gösteriyordu. Merdiven üzerinde de bir damla var. Kanıtlarımız tamam. Bir tren durana kadar bekleyelim. Bekleyişimiz uzun sürmedi. Gelen tren tıpkı bir önceki gibi tünelden fırladı ama sonra yavaşladı ve inleyen frenlerle hemen altımızda durdu. Vagonların çatısıyla pencerenin arasında bir metre bile yoktu. Holmes pencereyi kapattı. Buraya kadar haklı çıktık dedi. Ne düşünüyorsun Watson? Bir şaheser daha başarılı olduğun bir zamanı hatırlamıyorum. Bu konuda sana katılamam. Cesedin vagonun çatısında olduğunu anladığım anda ki bu o kadar da zor değildi gerisi zaten aydınlanmıştı. Ciddi sonuçları olan bir vaka olmasa bu noktaya kadar yaptıklarımız önemsiz sayılacaktı. En zor aşamaları henüz bitirmedik ama belki de bize yardımcı olacak bir şeyler bulabiliriz burada. Mutfak merdiveninden aşağı inip ilk kattaki odaları dolaştık. İlk baktığımız yer bir yemek odasıydı ve içinde kayda değer bir şey yoktu. İkinci oda bir yatak odasıydı ve oda boş çıktı. Son oda daha ümit verici görünüyordu ve dostum ayrıntılı bir araştırmaya girişti. Besbelli ki çalışma odası olarak kullanılan mekan kitaplar ve gazetelerle dolup taşıyordu. Holmes seri bir şekilde çalışarak çekmeceleri, dolapları teker teker boşalttıysa da ciddi gözlerine başarının parıltıları gelmedi. Bir saatlik bir çalışmanın ardından hala başladığımız yerdeydik. ''Kurnas tilki bütün izlerinin üzerine örtmüş.'' dedi Holmes. ''Onu suçlamaya yarayacak hiçbir şey bırakmamış. Tehlikeli mektupların tümü ya yok edilmiş ya da götürülmüş. Son şansımız bu.'' Yazım asasının üzerinde duran küçük bir metal kutudan bahsediyordu Holmes. Onu keskiyle açtı. İçinde üstleri rakam ve hesaplarla dolu rulo halinde birkaç kağıtı vardı. Su basıncı ve basınç odası gibi kelimelerin sürekli tekrar edilmiş olması bir denizaltıyla iniltili olabileceğini gösteriyordu. Ama Holmes sabırsız bir şekilde hepsini yana fırlattı. Kutuda içi gazete köpürleriyle dolu bir zarf kalmıştı sadece. Onları masanın üzerine boşaltır boşaltmaz yüzünde umutlarının yükseldiğini gösteren bir heyecan belirdi. Bu nedir Watson? Ha? Nedir? Gazetelerden birinin ilan sayfasında çıkmış bir dizi mesaj. Harflere ve kullanılan kağıda bakılırsa Daily Telegraph'ın şikayet köşesi. Tarih yok ama mesajların arasında belli bir ilişki var. İlki bu olmalı. Haberini daha önce almayı bekliyordum. Koşullar kabul edildi. Kartta verilen adrese yaz. Pierrot. Sonraki mesajda şöyle. Anlatılamayacak kadar karmaşık. Tam rapor lazım. Malları getirince burada sana bir şeyler var. Pierrot. Sonra şu. Zaman daralıyor. Sözleşme imzalanmadığı takdirde teklifi geri çekmek zorundayım. Mektupla randevu al. Ilanla doğrulayacağım. Pierrot. Sonuncusu. Pazartesi 9'dan sonra kapıyı iki defa çal. Sadece sen ve ben. Bu kadar şüpheci olma. Mallar teslim edilince nakit ödeme yapılacak. Pierrot Her şey tutanaklara geçmiş Watson. Diğer taraftaki kişiyi bir bulsak. Holmes derin düşüncelere daldı ve parmaklarını masanın üzerinde tıkırdatarak bir süre sessizce oturdu. Sonunda ayağa fırladı. Evet belki de o kadar da zor olmayacak. Burada yapılacak bir iş kalmadı Watson. Şimdi daily telegrafa uğrayıp güzel bir iş gününe son noktayı koyalım. Ertesi gün Mycroft Holmes ve Lestrade kahvaltıya davet edildi ve Holmes bir gün önce yaptıklarımızı onlara anlattı. Müfettiş yaptığımız soygunun itirafını dinledikten sonra kafasını salladı. ''Biz merkeze bağlı olduğumuz için böyle şeyler yapamıyoruz Bay Holmes'' dedi. ''Bizi aşan sonuçlar elde etmenize hiç şaşırmamak gerek ama bir gün fazla ileri gidecek ve kendi başınızı da dostunuzun başını da belaya sokacaksınız.'' ''Her şey İngiltere için değil mi Watson?'' Ülkemiz için canımız feda. Ama söylesene Mycroft, yaptıklarımızla ilgili sen ne düşünüyorsun? Mükemmel Sherlock, hayranlık uyandırıcı. Ama sonucunda bir şey elde edebilecek misin? Holmes, masanın üzerinde duran Daily Telegraph gazetesine elini aldı. Pierrot'un bugünkü mesajını gördün mü? Ne? Bir tane daha mı var? Evet, işte burada. Bu gece, aynı saatte, aynı yerde. Kapıya iki kere vur. Son derece önemli. Hayatın tehlikede. Pierrot. İnanılmaz diye haykırdı Lestrade. Mesaja göre hareket ederse adamımızı yakaladık demektir. İlanı verdiğimde aklımdaki de buydu zaten. İkiniz de saat 8 civarı bizimle birlikte Calfield Gardens'a gelseniz iyi olur. Belki çözüme biraz daha yaklaşabiliriz. Sherlock Holmes'ün en ilginç özelliklerinden biri, işe yarayacak herhangi bir şey yapamayacağı konusunda ikna olduğunda kendini önemli olaylardan tamamen soyutlayıp tüm düşüncelerini daha hafif işlere yöneltebiliyor olmasıydı. O unutulmaz günün tamamı boyunca, Lasus'un polifonik ilahileri üzerine bir incelemeye gömülüp, diğer her şeyi bir yana bıraktığını çok iyi hatırlıyorum. Bana gelince, kendimi o şekilde soyutlama gibi bir yeteneğim olmadığı için, gün sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi gelmişti. Olayın ulusal önemi, hükümette yaşanan gerilim dolu bekleyiş ve sonucunu iple çektiğimiz deneyin kendisi, bütün bunlar sinirimi iyice germişti. Nihayet hafif bir akşam yemeğinden sonra işe koyulabileceğimizi öğrendiğimde üstümden büyük bir yük kalkmıştı. Lestrade ve Mycroft Gloucester Road istasyonunda buluştu bizimle. Bir gece önce buraya geldiğimizde Oberstein'ın Bodrum kapısını açık bırakmıştık. Ama Mycroft Holmes kesin bir şekilde trabzanı tırmanmayı reddettiği için ben içeri girip ön kapıyı açmak zorunda kaldım. Saat 9 olduğunda hep birlikte çalışma odasında oturmuş, sabır içinde adamımızı beklemeye koyulmuştuk bile. Bir saat geçti, sonra bir saat daha. 11'de çalmaya başlayan kilise çanının ölçülü çınlamaları umutlarımızın tükenişine haber veriyor gibiydi. Lestrade ve Mycroft yerlerinde kıvranıyor, dakikada iki kez saatlerine bakıyorlardı. Holmes gözleri yarı yarıya kapalı, sessiz, sakin ama duyuları tetikte oturuyordu. Ansızın kafasını kaldırdı. Geliyor, dedi. Sessizce yürüyen biri geçmişti kapının önünden. Şimdi ise geri geliyordu. Kapının önünde durduğunu, ardından da kapıya iki kez vurduğunu duyduk. Holmes, olduğumuz yerde kalmamızı işaret ederek kalktı, kapıya gitti. Holdeki lamba sadece kendisini aydınlatacak kadar kısılmıştı. Kapıyı açtı. Karanlık bir şekil yanından geçip eve girince de arkasından kapıyı sürgüledi. Bu taraftan dediğini duyduk ve bir saniye kadar sonra adam önümüzdeydi. Holmes hemen arkasından gelmişti. Adam şaşkınlıkla haykırarak arkasına döndüğünde onu yakasından tuttuğu gibi tekrar odanın içine itti. Ziyaretçimiz dengesini toparlayamadan Holmes kapıyı kapatıp önünü kesmişti bile. Adam etrafına baktı, sendeledi, sonra da baygın bir şekilde yere düştü. Düşüşün etkisiyle geniş kenarlı şapkası uçup gitti. Yüzünü örten atkı boynundan indi. İşte orada, karşımızda, hafif sakalları, yakışıklı yüzüyle Albay Valentin Walter yatıyordu. Holmes şaşkınlıkla ıslık öttürdü. Bu sefer tam anlamıyla afalladığımı yazabilirsin Watson dedi. Beklediğim kuş bu değildi. Kim bu diye sordu Mycroft heyecanla. Geçen hafta ölen denizaltı departmanının eski başkanı Sir James Walter'ın kardeşi. Evet evet eksik parçaların yerine oturduğunu görebiliyorum. Kendine geliyor. Sorgulamasını bana bıraksanız iyi olacak. Baygın adamı koltuğa taşımıştık. Şimdi yattığı yerde doğruldu. Dehşet dolu gözlerle etrafına bakındı ve gördüklerine inanamaz halde elini alnında dolaştırdı. ''Neler oluyor?'' diye sordu. ''Ben Bay Oberstein'ı görmeye gelmiştim.'' ''Her şey bitti, Albay Walter.'' dedi Holmes. ''Bir İngiliz beyefendisinin nasıl oldu da bu şekilde davranabildiğini kesinlikle anlayamıyorum. Ama Oberstein'la mesajlaşmanızdan tutun da Kadogan West'in ölümünü hazırlayan koşullara kadar birlikte yaptığınız her şey tarafımızca biliniyor.'' Size tavsiyem pişmanlık ve itirafla küçük de olsa kendinize bir itibar sağlamaya çalışmanız olacak. Sonuçta sadece sizden öğrenebileceğimiz birkaç ayrıntı daha var hala. Adam inleyip yüzünü ellerine gömdü. Bir süre bekledik ama o sessiz kaldı. Sizi temin ederim ki, dedi Holmes, önemli olan her şeyi zaten biliyoruz. Paraya ihtiyacınızın olduğunu, ağabeyinizin taşıdığı anahtarların birer kopyasını çıkarttığınızı, mektuplarınızda Daily Telegraph gazetesinin ilan sayfası vasıtasıyla cevap veren Oberstein'le mesajlaşmaya başladığınızı biliyoruz. Pazartesi gecesi sizin içinde ofise gittiğinizden, sizden şüphelenmek için büyük bir ihtimalle önceden de bir sebebi olan Kadogan West'in, sizi görüp takip ettiğinden de haberdarız. O hırsızlığı gördü ama kağıtları Londra'daki ağabeyinize götürüyor olabileceğiniz için ortalığı ayağa kaldırmaktan çekindi. İyi bir vatandaş olarak bütün özel işlerini arkada bırakıp sisin içinde sizi takip etmeye başladı. Ve bu eve ulaşana kadar da peşinizi bırakmadı. Sizi de ilk olarak o zaman araya girip durdurmaya kalktı ve işte o zaman, Albay Walter, o zaman hırsızlık suçuna çok daha korkunç bir suç olan cinayeti de eklediniz. ''Hayır, yapmadım, yapmadım.'' Tanrı'nın huzurunda yemin ederim ki ben yapmadım diye bağırdı adam. Acınacak haldeydi. O halde tren vagonunun üzerine koymadan önce Kadokan West'in nasıl öldürüldüğünü anlatın bize. Anlatacağım, yemin ederim anlatacağım. Söylediğiniz diğer şeyleri yaptım, itiraf ediyorum. Tıpkı anlattığınız gibiydi. Ödenmesi gereken bir senet borcum vardı. Paraya ihtiyacım vardı. Oberstein bana 5 bin sterlin teklif etti. İflastan kurtulacaktım o parayla. Ama cinayet konusunda en az sizin kadar masumum. ''Peki neler olup bitti o halde?'' West daha önce de benden şüphelenmişti ve demin söylediğiniz gibi beni takip etti. Kapıya geldiğimiz ana kadar hiçbir şeyin farkına varmamıştım. Sis çok yoğundu. Üç metre ötesini bile göremiyordun. Kapıyı iki kez vurmuştum. Oberstein de kapıya gelmişti. Genç adam birdenbire sesin içinden fırlayıp kağıtlarla ne işimizin olduğunu sordu. Oberstein'ın topuzlu bir bastonu vardır. Hep yanında taşıdığı tek silahıdır bu. West arkamızdan eve zorla girince Oberstein bastonu kafasına indirdi. Ölümcül bir vuruştu. Genç adam birkaç dakika içinde hayatını kaybetmişti. Orada holün ortasında yatıyordu ve biz ne yapacağımızı düşünmekten çıldırmak üzereydik. Oberstein'ın aklına penceresinin altında duraklayan trenler geldi. Ama önce benim getirmiş olduğum kağıtları inceledi. Üçünün çok önemli olduğunu, onları almak zorunda olduğunu söyledi. Onları alamazsın diye atıldım. Geri götürmezsem Woolwich'te korkunç olaylar patlak verir. Onları almam gerekiyor. Tamamen teknik belgeler olduğu için hızlı bir şekilde kopyalanmaları imkansız dedi Oberstein. ''Yine de bu gece hepsi geri dönmüş olmak zorunda.'' diye cevap verdim. Bir süre düşündü, sonra da buldum diye haykırdı. ''Üçünü ben alacağım.'' dedi. Diğerlerini de bu genç adamın cebine koyacağız. Onu bulduklarında suç onun üzerine atılacak. ''Daha iyi bir çözüm göremediğim için söylediği gibi yaptık. Bir tren durana kadar pencerede yarım saat bekledik. Sisin sayesinde görünmez sayılırdık. Ve West'in bedenini trenin üzerine bırakmakta hiç zorluk çekmedik. Evet, benim bildiklerim bu kadar.'' Peki ağabeyiniz? Hiçbir şey söylemedi ama bir keresinde bendeki anahtarları görmüştü ve sanırım şüphelenmişti. Gözlerinden okuyordum şüphesini. Bildiğiniz gibi sonradan da bir daha başı dolaşamadı. Odayı bir sessizlik kapladı ve sonunda ilk konuşan Mycroft Holmes oldu. Olayları düzeltemez misiniz? Hem vicdanınızı hem de cezanızı hafifletirdi. Ne yapabilirim ki? Oberstein ve kağıtlar nerede? Onu söyleyin. Bilmiyorum. Size bir adres vermedi mi? Paris'teki Hotel de Louvre'a gönderilen mektupların eninde sonunda kendisine ulaşacağını söylemişti. O halde hala düzeltebileceğiniz bir şeyler var, dedi Sherlock Holmes. Elimden gelen her türlü yardıma hazırım. O adama karşı bir iyilik borçlu değilim. Benim hayatımı mahvetti. Kağıt ve kalemi alın, masaya oturun ve söylediklerimi yazın. Zarfın üzerine vereceğim adresi ekleyin. İşte böyle. Şimdi mektuba başlayın. ''Saygıdeğer beyefendi, yaptığımız alışverişte son derece önemli bir ayrıntının eksik kalmış olduğunu anlamış olmanız gerekirdi. Planı tamamlayacak son bir kopya var elimde. Ne var ki, bunu çıkarmak için kendimi riske attım ve 500 sterlinlik bir avans daha istemek zorundayım. Planı postaya veremem ve karşılığında nakit paradan da başka bir şeyi de kabul edemem. Yurt dışında sizi görmeye gelebilirdim ama şimdi ülkeyi terk edersem şüpheleri üzerime çekerim. Cumartesi öğlen, Charing Cross Oteli'nin lobisinde sizi bekliyor olacağım.'' Sadece İngiliz sterlini ya da altın kabul edeceğimi unutmayın. Çok güzel oldu. Adamımızı yakalamamıza yardım etmezse çok şaşırırım. Söylediği gibi oldu da, hayatının darbesini tamamlama hevesi içindeki Oberstein'ın yemi yutması ve bir İngiliz hapishanesinde 15 yıl geçirdiği tarihe yazıldı. Ülkelerin çoğu kez resmi tarihten kat be kat ilginç ve gizli, resmi olmayan tarihine tabii ki. Paha biçilmez Bruce Partington planları Oberstein'ın sandığında bulundu. Onları Avrupa'nın tüm büyük kentlerinde açık arttırmaya çıkarmıştı. Albay Walter, cezasının ikinci senesinin sonlarına doğru hapishanede öldü. Holmes'e gelince, o yeni bir hevesle Lasus'un polifonik ilahileriyle ilgili yazısına döndü. Ki bu yazı daha sonra basıldı da. Uzmanların söylediğine göre, konuyla ilgili son noktayı koyuyormuş. Birkaç hafta sonra, tesadüfen dostumun bir gününü Windsor'da geçirdiğini öğrendim. Döndüğünde, boynunda harikülade güzellikte zümrüt bir kravat iğnesi vardı. Onu satın alıp almadığını sorduğumda bana gülümsedi ve bir hanfendinin küçük bir meselesini halletme şansını elde etmiş olması karşılığında kendisine hediye edilmiş olduğunu belirtti. Başka bir şey anlatmadı ama o hanfendinin onurlu bir ismini tahmin edebiliyorum. Ve Zümrüt İnen'in de dostuma her zaman Bruce Partington planları ile ilgili vakayı hatırlatacağından pek kuşkum yok.